Hocam, elinizi ayağınızı öpeyim Beni bağışlayın. Evlat, affetmek Cenabı Hakk'a mahsustur. Dünden beri Allahu Teala'nın beni affeylemesi için dua ve tövbe ediyorum. Ağlamaktan gözümde yaş kalmadı. Aya kalk o, yüzüme bak. Günahının çokluğu seni ümitsizliğe düşürmezsin. İntandan olduğunu sakın unutma. Çok utanıyorum. Mübarek yüzünüze nasıl bakayım...